Zübük'e min ve âgon zübük'e Rabb'e injazuru. Bismillahi r Allah'ın ciddi sözleri vardır. Allah'ın ciddi sözleri vardır. بسم الله الرحمن الرحيم Allah'ın ciddi sözleri vardır. Allah'ın ciddi sözleri vardır. Allah'ın ciddi sözleri vardır. Allah'ın ciddi sözleri vardır. صَلُّوا الٰى غَشُولِنَا مُحَمَّدِ صَلُّوا الٰى شَفِيعِ جُنُوبِنَا مُحَمَّدِ صَلُّوا الٰى طَبِيْبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدِ اُلْ قل مِنْ بَعِي ol mahzeni fazlu saadet ol an dedivi guldar fesahat muhammed mustafa ra salava allahumma salli ala sayyidina muhammedin ve ala hada sayyidina muhammed bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbi alamin Bismillahirrahmanirrahim, malik yevmi الدين, iyyakan abdu ve iyyakan asti'im. İhtina sırata al-mustakim, İnneme المؤمنون الذين اذا ذكر الله vecilet kulûb ve izâ tülyet aleyhim âyâtuhu saadethum îmâne ve izâ tülyet aleyhim âyâtuhu saadethum ve alâ Rabbihim yetevekkelû el-lesîne yuquimûne assalâte ve mimma razaknâhu Yûsuf. Yâ ikenümün minûne hakka. Lehum derecâtun inde rabbihim ve malhira tun ve rızkun kebir. Sadallahu nas. Ve belenna rasûlünâ ver rasûlün kebir. Ve nehnu alema bâlâ ve râzi bunâ bi meblânâ. Minne kalbin senin. Cenab-ı Hak, Cibril-i Emin, namus Ekber vasıtasıyla Efendimiz, iki cihan serveri muhammeden Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine inzal buyurmuş olduğu Kur'an-ı Kerim'de hususi ile okuduğu şu ayeti celilelerinde buyuruyorlar ki Estağfirullah Bismillah Bismillah Allahu Akbar. İnne mal müminon müminon, Lәzine hza zükrәllahu, vәjle tülübәhm, vә iza tülüyәt aleyhüm ayatuhu, zәdethüm imanet. Sadaқallahılasam. Çok aziz ve muhterem. Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri bugünkü ayet-i cerileleriyle hakiki bir müminin hakiki bir müminin nasıl olması ne gibi bir haleti ruhiye taşıması icap ettiğini izah ve ifade buyuruyor. O zaman bu ayet celile cerilerin bizimle çok yakından alakası olan bir hususu düşünüyorum. Ne diyor Cenab-ı Hak? Hakiki bir mü'min şöyledir diyor. Biz de ne diyoruz kendimize? Elhamdülillah mü'miniz diyoruz, öyle değil mi? Acaba bizim imanımız gerçekten hakiki bir iman mıdır? Yoksa, suri, şekilden ibaret, ben mü'minim diye ama hakikatte gerçek manada inanmış olmayan bir durumda mıdır? Bu hususu en iyi şekilde bilmek lazımdır. Çünkü neden? neden? E, i̇nsan bu alemde hakiki bir mümin olarak ahirete gitmeyi ve Mevla'nın huzuruna bu şekilde çıkmayı arzu eder. Yine öyle insanlar vardır ki, bakarsınız inandım diyecektir, iman ettiğini söyleyecek, ama gerçekte hakiki bir iman sahibi olamayacaktır. Bu büyük bir kayıptır. Kendisi iddia edecektir vesaire. Şimdi bir memlekette İslam'ın müminlerin kıvama gelip olgunlaşmış olması o memleketteki Müslümanların ruhi bakımdan bir uyanıklılığına bağlıdır. Yine bir memlekette İslam'ın, Müslümanların ve müminlerin şekilden ibaret olması zahiren ve şekle elhamdülillah Müslümanım dediği halde dini bir uyanıklılığın ve gayretinin olmaması demektir. Bugün yeryüzünde İslam alemine arız olan en büyük hastalık maalesef budur. Yani Müslümanım dediği halde İslam adına bir uyanıklılık ve gayretin olmamasıdır. Bunu en iyi anlamak için cemiyette devam eden, ceryaniden hadiselere şöyle bakmak kafidir. Bakınız, bakın, adam namaz kılamıyor, namaz kılamıyor, icabında oruç tutanıyor. ama diyorsunuz ki siz nesiniz neseniz. Annenin görsünün üzerine koyup elhamdülillah Müslüman Öyle değil mi? Bakın, namazıyor, niyaz ediyor, ibadet ve taat ediyor. Hatta daha da ileri gidiyor. İler, daha da ilerizi var. Bu adam icabında içki kullanıyor. Kumar oynayabiliyor. Öyle mi? Fırsat buldukça ahlak dışı davranışlar içerisinde oluyor. Yine sorduğumuz zaman sen nesin? Elhamdülillah ben Müslümanım diyor. Şimdi İslam aleminde bu tarzda ve bu davranış içerisinde olup da elhamdülillah biz de Müslümanız diyenler var mı yok? Bakın neden bu? E nedir bu? E şimdi bir memleket düşünün. Bizim memleketimizde şu ee, sünnettir, bilmem yaz günlerinde düğünlerin mevsimidir. Öyle değil mi? Ha. Şimdi insanlar çocuklarını sünnet ettirmekte, düğünler yapmakta, yerine göre bu düğünlerde ve sünnetlerde icabında içkili sofra kuran var. Öyle mi? İçkili sofra kuran var. Eşine, dostuna içkili efendim çalgılı vesaireli rasimlere davet edip ve abayne adama siz nesiniz deseniz elhamdülillah Müslümanım diyen de var. Halbuki geçen konuşmalarında söyledim Peygamberimiz Hazreti el Mustafa ne buyuruyordu? Bırakın öyle içkili bir sofrayı bir Müslümanın kurmasını bırakın şöyle buyuruyordu Allah'a ve ahirete inanan üzerinde içki bulunan sofraya oturmasın, buyuruyor. Peygamberimiz bu emrini Allah'a ve ahirete iman etmeye havale ediyor. O, bu emrin yerine gelmesinin şeyi müeyyidesi Allah'a ve ahirete imandır. E peki adam, elhamdülillah Müslümanım diyor, yine bunları yapıyor. Bu nasıl oluyor o zaman? Şimdi insan, cemiyetin bu durumuna bakıp şöyle bir uyarabilmek insanları ikaz edebilmek için şöyle bir sual sorma ihtiyacı içinden geliyor. Adamın namazı yok. Orucu yok. Zekata doğru dürüst eli varmıyor. İçki kullanabiliyor. Yalan söyleyebiliyor. insanları aldatabiliyor. Ondan sonra sen nesin deyici de Elini göğsüne koyup elhamdülillah Müslümanım diyor. Şimdi bir an için düşünün. Oh, böyle diyen de düşünsün. Ve şöyle desin. Ben şayet Müslüman olmasaydım başka ne yapardım? Öyle mi? Şimdi bütün bunları yapacak adam elhamdülillah Müslüman. Şayet ben Müslüman olmasaydım başka ne yapardım diye sorsun. Yine bunları yapardı. Başka yapacak bir şey yok cemiyetim. Öyle değil mi? Demek ki ha şimdi eğer bir memlekette, bir İslam ülkesinde insanlar, insanlar Elhamdülillah Müslümanım diyecek ve hayatı İslamla irtibatlı olmayıp İslamdan uzak, İslam'ın yasakladığı her şeyi yapacak, yapacak ve bu insanlar yine de Elhamdülillah Müslümanım iddiasında bulunabilecekse o memlekete yapılmış en büyük kötülük bu ölü ruhu onlara aşılayıp yerleştirmiş olmaktır. Bugün İslam alemindeki en büyük hastalık da budur. Ne yapmak lazımdır? Yapılacak iş herkesin. Herkesin şu evvela şuna karar vermek. Ben Müslüman isem benim hayatıma mensup olduğum İslam şekil vermelidir. Benim hayatım İslam'a uymalıdır. Yoksa ben gerçek manada Müslüman değilim. Kanaati hasıl olduğu ve Müslümanım diyen adamın bütün hayatı mensup olduğu dine uymak üzere. Bu kanaati bu karara varıp da ondan sonra tansim etmeye başladığı zaman hayatını İslam'a göre işte Müslümanlık da Müslüman'ın hayatında en mühim dönüm noktası başlamış demektir. Ne olmuştu? Onda İslam'ın canlılık şuuru gelişmiştir. Şimdi aynen devrisi adet böyleydi. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem gelip peygamberlik hayatına başladığı, tebliğat başladığı zaman insanlar tertemiz temiz bir hayat hemen buna hazır değildi. O insanların içinde içkiye alışık olan da vardı, zinaya alışık olan da vardı. Yani İslam'ın yasakladıklarına, yasakladıklarına alışmış, İslam'ın emrettiklerini bilmeyen ve yapamayan, yapamayan insanlar vardı. E, e, i̇badet adına bir şeyler yapıyorlardı ama Bugün biz onların ibadet adına yaptıklarını duysak ne yaparız? Gülünç deriz. Bakın ne kadar gülünç, ne kadar uydurma deriz. Şu önümdeki Kur'an-ı Kerim ve önümdeki sure Enfal suresidir. Enfal suresi. Şimdi bu Enfal suresinde açınız orada mesela Enfal suresinin Enfal suresinin 35. ayeti celilesi onların ibadet adına yaptıklarını haber veriyor Cenab-ı Hak. Bakın diyor. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve me kâne Onların ibadet olarak yaptıkları olmadı. Nerede hem de Ündel Bey'di. Kabe'ye geliyorlar. Geliyorlar. Kabe'de ibadet olarak yaptıkları ancak şudur diyor Cenab-ı Hak. İbadet yapıyorlar onlar da. Kabe'ye geliyor ve ibadet yapıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Ne yapıyor? İlla mükâen ve tasliye. El çırpıyor, ıslık çalıyor. Ve bunu ibadet olarak yapıyor. Şimdi kendi kendilerine bakınız. Ne yapıyor? Düşünüyor. Geliyor o günkü insan cehalet devrinde Kabe'ye. Burası diyor Kabe'dir. Hürmete şayan bir yerdir. Burada ibadet yapmamız lazım. Nasıl yapacağız ibadeti? Evvela üzerindeki elbiseyi çıkarıp bir kenara koyuyor. Şimdi diyorlar niye çıkarıyoruz? Esbabı şu biz bu elbiselerin içinde günah işledik eve. Evet. ''Bu günah işlediğimiz elbiseyle ibadet yapılmaz.'' diyorlar. Şimdi akıl ve mantıklarıyla bu kendi akıllarınca orada dinlerine bir şekil veriyorlar. Elbiseyi çıkarıp bir kenara koyuyorlar. Buna hanımlar da dahil. Akıl bu kadar eriyor. Onun aklı ve mantığı bu. Ne diyor? ''Ben bu elbisenin içinde günah işledim.'' diyor kendine göre. İçinde günah işlediğim elbiseyle ibadet olmaz diyor. Onu kenara çıkarıp koyuyor. İçinde günah işlenmesini düşünüp onu onu <gülüyor> günah işlenen elbise Mevla'nın huzuruna çıkmayacak. Bunu düşünüyor da asıl günahı işleyen kendisi. Vücut nasıl Allah'ın huzuruna çıkacak? Bunu hesap et Elbiseyi çıkarıp kenara koyuyor, çırılçıplak Kabe'yi tavaf ediyor ve ondan sonra da el çırpıp ıslık çalıyor. İşte bizim ibadetimiz budur diyor. Ondan sonra da ne yaptın diye sorduğun zaman ibadet yaptım diyor. İbadet yaptım. Kim gösterdi bu ibadeti sana? Hangi peygamber öğretti? Yok benim aklım ve mantığım böyle etmeyi icap edici, arzu etti, ona göre yaptım diyor. Ve Cenab-ı da bunu bize haber vermek üzere bakınız. Estağfurullah, Bismillahir Rahmânir Ve ne kene salatuhüm, indel beeti illa mükâen ve tasdiye. Fuzûkül azab bima küntüm Sizin bu yaptıklarınız bir vahye, bir peygamber haberine dayanmadığı, tamamen kendi heva ve hevesinizden kaynaklandığı için bunun cezasını göreceksiniz diyor Cenab-ı Şimdi bakın adamlar el çırpık ıslık çalıyor ve bunu ibadet sayıyor. Niye göre bunu yapıyor? E aklına mantığına göre yapıyor. Gülüştür değil mi? Hakikaten hiç yani akılları ermiyor diyeceğiz. Buraya nokta koyun. 20. asra gelip bu asırda her şeyi birçok şeyleri bildiğimiz asırdır. Bugün peygamberin vahyine kulak vermeyen ayet ve hadis-i şerifte Neler tavsiye edildiğini düşünmeyip, cenaze merasimlerine iştirak ederek orada el çırpıp, cenazeyi alkışla vesaireyle uğurlamaya kalkışmak nedir? Aynı bu harekete benzeyen bir durum mudur, değil midir? Bakın, şimdi onlara sorsanız, ayeti i e de bu var mı? Yok, ben ayete bakmam diyor zaten. Peki, Hadis-i Celil'te Peygamber'in tavsiyesinde bu var mı? Bu da yok. Peki, neye göre el çırpıyor, neye göre efendim şey yapıyorsunuz e bizim aklımız, mantığımız öyle şey yapıyor. İşte 14 asır önce, devri cehaletteki insanlar da peygamberi dinlemeden evvel, evvel aynı şeyleri yapıyorlardı, aynı şey Demek ki dine akıl ve mantıkla şekil vermeye kalkıştığınız zaman bu yanlışlıklardan kurtulma imkanı yoktur. Sonra peygamberimiz geldi. Peygamberimiz onlara şunu söyledi. Bir defa bu tuttuğunuz yol yanlıştır dedi. Yanlıştır. Ha, şimdi farz edin ki şu memlekette bir selahiyetli televizyona çıksa böyle yapılan hareketlere karşı ey 20. asrın insanlığı bu yaptıklarınız yanlıştır dese dese Burada beklenen nedir? Bir peygamber ne yapıyor? İlan ediyor. Bu yapılanlar yanlıştır. Beklenen nedir burada? Eğer Müslüman ise, ehpeki bu yanlış ise, doğruyu peygamberden dinleyelim, ondan öğrenip yapalım demektir. Mantıklı olan ak efendim, akıllı insanın yapacağı budur. Ama bir kısmı böyle demiyor. Ne diyor bir kısmı? Aynen şöyle diyor. Böyle demişler. Peygamberimize, e, gelin siz bu halde bu yaptığınız hareketlerden vazgeçin denildiği zaman onlara bu tedbikat yapılınca aynen onlar şöyle demişler. Gelin bu defa bu yaptığınız yanlıştır, yanlıştır. Allah için Celal'ın yol gösterdiği vahye, ayetlere ve onu size öğreten Peygamber'e gelin denildiği zaman İnsanların bir kısmı aynen şöyle demiştir. Biz babalarımızı, dedelerimizi ne yapar gördüysek aynı şeyi yaparız. Bize örfümüz ve adetimiz yeter. Başka şeye ihtiyaç yok demişlerdir. Örfümüz, adetimiz yeter. Bize başka şeye ihtiyacımız yoktur. Gelin 20. asırda da aynen bu hakikatleri yapıp dile getirip bu yapılanlar yanlıştır işin doğrusu şudur denildiği zaman ya eski köye yeni adet mi getireceksin? Böyle şey olur bu. Efendim deyip de eski yanlış ve adet üzerinde devam etmek ondan sonra da ben de Müslümanım demek durumunda olanlar var mı yok Bu en büyük yanlıştır işte. Şimdi bu yanlışlara böylece dikkat çektikten sonra geliniz hakiki bir mümin nedir? Onu şey yapalım. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, yine Enfal Suresi'nde şöyle buyurur. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminune, ancak gerçek manada inanan mümin, evet, ellezine, onlar şu insanlardır. İza zükirallâhı, Hazreti Allah'ı hatırladığı ve Allah zikredildiği zaman, vecilet bulûbü, kalpleri derhal titrer. Yani Hazreti Allah'ın hatırı onların yanında öylesine yüksektir ki baktınız adamın alışkanlığı var, adeti var, bilmem nesi var. Bütün bunlara rağmen Hazreti Allah şöyle buyuruyor dediğiniz zaman her şeyi duruyor, her şeyi duruyor. Rabbim ne buyurduysa ben ona uyarım diyebiliyor. Eğer bunu diyorsa, bunu diyorsa Kur'an-ı Kerim böyle tarif ediyor ve bunun ne olduğunu biraz sonra hükme bağlayacak Cenab-ı Hak. Bir diyor, ''Ve ize zükirallâhı ve cilet gulûdühü'' Öyle mi? Allah'ın e, emri, Allah'ın bu husustaki beyanı hatırlatıldığı zaman ne yapıyor? Orada, ben şöyle hareket ederim demiyor. Ya ayet böyle mi diyor deyip hemen ona teslim oluyor. Hazreti Ömer radıyallahu an biliyorsunuz sert, haşin bir mübarek zattır. Öyle mi? Onun sertliği şöyle ifade edilir. Peygamberimiz buyurur ki ya Ömer sen bir sokağa girdiğin zaman şeytan yolunu değiştirir. Hazreti Ömer böyle bir zat. Böyle bir zat yani öyle ki kendisine hatta şeyler var hadisi şerif rivayet edenler var mübarek öyle ciddi ki çağırır eğer bu hadisi şerif diye Peygamberimize isnat edip ortaya koyduğun araştıracağım doğru çıkmazsa seni sopaların der onun için herkes rastgele konuşamaz herkes en doğruyu konuşmak zorunda hazreti Ömer böyle bir zarar arada çıkar Medine sokaklarını dolaşıp ve bir ara bir evin içinden bir ses geldiğini duyan şöyle eve bakar, yaşlıca bir zat orada hiç iyi olmayan, iyi olmayan bir tavır içerisinde, iyi olmayan, çalgı dinliyor, bir cariye söylüyor, oynuyor, o da onu dinliyor. Hz. Ömer buna mutali olur olmaz. Derhal duvardan atlar, der ki Ve hey zalim, sen bu yaptıklarını kimse görmeyecek mi zannediyorsun der ve derhal cezalandırmak üzere karşısına dikilir. Şimdi suçüstü yakalanan yaşlı adam şöyle der. Ya emiral mümin acele etme, acele etme. Beni suçüstü yakaladın, haklısın, haklısın ama ne olur benim de konuşmama müsaade ediyor. peki değil diyor, Şöyle ya emir-el müminim benim bu yaptığım iş hatadır doğru beşeri zaaflarıma hakim olamadım, ben bu yanlışı yaptım, yaptım evet ama siz buraya girip beni böyle suçüstü yakalamış olmakla en az üç tane hata ettiniz ya emir-el müminim Nasıl hata ettin diyor? Ya emir-el müminin. Bir, Cenab-ı Hak buyurur ki, evlere kapıdan girip ev sahibinden izin almadan evlere girmeyin buyurur Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Siz benim evime iznimi almadan girdiniz diyor. Hazreti Ömer evet diyor. Başka? iki diyor, Cenab-ı Hak evlere Kapusundan girin diyor, siz kapıyı bıraktınız, bir başka tarafından içeriye atlayarak girdiniz, bu iki diyor. Evet, üçüncü olarak da diyor, Cenab-ı Hak, cenab Hak, kullarım, insanların zahirlerine bakın, tecessüste bulunmayın, suç ve kusur araştırmayın buyuruyor. Ben evimin içine çekilmiş bir yanlış yapıyorum, siz tecessüs ediyorsunuz ya Emir al-Müminin diyor. Araştırma yapıyorsun. Hazreti Ömer radıyallahu var bütün bunları dinledikten sonra evet diyor. Benim de bu yanlışlarım vardı Ve bakınız ben emir müminim. Sen bana nasıl itiraz böyle diyebilirsin. Ben şunu yaparım, bunu yaparım demiyor Hazreti Ömer. Yani kendisine ayet-i celileler hatırlatıldığı zaman doğru söylüyorsunuz der. Ve Hazreti Ömer aynı zamanda o sertliğinin yanında, ayet ve hadis-i şeriflerin yanında son derece mütevazi ve ona boyun eğendirsa, Kabe'yi tavaf ediyor, emirül müminin, birisi herkese kulak veriyor, ne yapıyorlar, yanlış doğru yapan var mı? Bakıyor adamın birisi, Kabe'yi tavaf ederken devamlı duası şu, Ya Rabbi beni azlardan eyle, Ya Rabbi beni azlardan eyle deyip duruyor. Hemen durdurun. Nasıl duadır bu? Hep azlardan eyle diyorsun. Nedir bu diyor. Diyor ki ya emir el Müminin Cenab-ı Hak Mevla'nın nimetlerine şükredenlerin ademi azdır buyurmadı mı? Buyurdu. İşte ben o azlardan olmak istiyorum şükredenlerden olmak istediğim için ya Rabbi beni o azlardan eyle diyorum. Deyince dönüyor Hazreti Ömer herkes Ömer'den daha alim diyor. Evet. Herkes Ömer'den daha bildiriyor. Ama işte, Cenab-ı Hak bakınız. اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ e, Gerçek müminler şunlardır ki, اِذَا زُكِرَ Allah'u, Hz. Allah zikredildiği, onun ayetleri zikredildiği veya Hz. Allah hatırlandığı zaman وَجِلَكْ قُلُوبُهُمْ Kalpleri titreyen insandır, sarsılan insandır. Ve izâ tulliyât aleyhim onların üzerine ayetler okunduğu zaman zadet hüm îmâne imanları artmaktadır. İmanın neyi artıyor? Tasdik. Bakınız Hazreti Allah Celle Celalühû'nun var ve bir olduğunu tasdik etti. Ne kadar ileri gidersen git bu var ve bir olduğunu tasdikte ileri gitme imkanı var mı? Yoktur. Onun için imanda tasvikte bir zafihi artış olmaz. Ama imanın nuru artar, imanın insan üzerindeki hakimiyeti artar. Evet, insan üzerindeki hakimiyeti artar. Yani iman suri olmaktan çıkar, hakiki olur. Diyeceksiniz ki suri ile hakiki arasındaki fark nasıl anlaşılır? Muhterem müminler, imanda insan inandın der. İnandım der, fakat inandığının icabını icabında yapmayabilir. İnandım der, inandığının icabını yapmayabilir. Bu Suri bir şekli imandır. Hakiki iman ise inandığında fani olmak demektir. İnandığında fani olan, inandığının mutlaka yapan demektir. Bu da hakiki imandır. Şimdi Cenab-ı Hak bir hususta. Şöyle buyurdu ise, tamam, ona imanı tamdır. Bunu anlayabilmek için o İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri tefsirinde şöyle bir misal verir. Bakınız şöyle bir misal. Bir gün mübarek zatlardan birisi der ki, bizim arkadaşlarımızdan birisini Cenab-ı Hak cüzzam hastalığı ile imtihan ettiler cüzzam hastalığı. Cüzzam hastalığı vücuda arız olan bir hastalık, deri ve etler ne yapıyor? Dökülüyor. Dökülüyor. Ve bu hastalık kolay kolay geçmiyor. Doktorlar böyle bu hasta olan hastalığa tutulan adama diyorlar ki bunun ilacı yoktur. O demek ki o gün için şey yapılamamış, keşfedilememiş, bilinemiyor. Onun için sana, sana yapılabilecek bir şey yok, ölümünü beklemektir senin durumun, kaderin budur diyorlar. Fakat orada bir muhaddis yani hadis rivayet eden, hadisi şeriflerin nakleden bir zat düşünür, der ki, der ki, benim nazarımda en büyük doktor Hazreti Muhammed'dir diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu doktorlar bu hastanın ilacı yok diyor ama... ''Benim nazarımda en büyük doktor Hazreti Muhammed'dir.'' diyor. ''Hem peygamberdir hem doktordur.'' diyor. ''Evet, ben o peygamberin hadis-i şeriflerinde şöyle bir hadis görüyorum.'' diyor. Buyuruyor ki, ''Siyah habbe ile, küçük tane ile, tane ile bal, içerisinde her derde şifa bulunduran bir nimettir diyor hadis-i şerifte. Ölüm hariç her derde devadır der. Şu çörek otu var ya bunun için peygamberimiz çörek otu için bu habbe-i sevda der, bu siyah küçük taneler ölüm hariç her derde devadır. Oradaki muhaddis şöyle diyor. Madem ki bizim peygamberimiz böyle diyor her derde, bu cüzzam da bu dertlerden birisidir. Peygamberimiz böyle buyurduğuna göre bal getirdi, çörek otunu getirip döver, balla karıştırır ve bu adamın bütün vücudundaki yaralara sarar.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 Şörek otunu getirip döver, balla karıştırır ve bu adamın bütün vücudundaki yaralara sarar, sürer ve merhem yapıp şey yapar. Bir miktarda yedirir. Ben peygamberimize inanıyorum, onun söylediği tahakkuk ederler. Şimdi şu imana bakın. Ve bir müddet öyle tuttuktan sonra adamın üzerine yıkar, yıkar ve bırakır. Ondan sonra adamın cildinde bir değişme olur. Ve yeniden cildi yenilenmeye ve o hastalıktan tamamen şifa bulduğu görünür. Şifa bulduğu. Ve der ki sen buna nasıl bir, daha önce böyle tecrübe etmedin diyor. E peki nasıl? Peygamberimiz buyurmuştu diyor. Peygamberin buyurduğunda yanlış olmaz. Diyor. Şimdi bakınız. Bakınız ayet-i celilede de ve izâ tuliyat aleihim Cenab-ı Hakk'ın ayetleri okunduğu zaman zadet hüm îmâne. Onların imanı böyle itimadı itimadı arka. Mevla böyle buyurduysa tamamdır der. Tamamdır der. Ama imanı bu dereceye varmadıysa ayeti hadisi görür, ondan sonra bakar bir de akıl ve mantığıyla düşünür olmazlar. Ne Neden? Ayette, hadiste böyle dese de akla mantığa uymuyor, onun için bu olmazdır. Böyle diye var mı yok? Bakın, aynı, akla mantığa uymuyor der. Ha. Halbuki, halbuki, ayet-i ve hadis-i şerifler tam olarak anlaşılabildiği ise onun ifade ettiği hakikat doğrudur. Yeter ki O'nun anlatmak istediği hakikat tam olarak anlaşabilirsin. Anlaşabilirsin. İşte Cenab-ı Hak'ka böylesine itimat ve inancı olan adamlar aynı zamanda ne yaparlar? Ve Ala rabbihim yetevekkelün. Böyle inanınca Hazreti Allah'a itimat ederler. Tevekkül ederler. İnanırlar. Cenab-ı Hak ne buyurur? Buyurur kullarına, Ey kulum, ey kulum, zekatını ver, sadakanı ver, bu malını eksiltmeyecek, arttıracaktır buyurur. Öyle mi? Allah-u celalın yolunda harcama, harcama, birden 700'e kadar mükafat vereceğim ve bunu vaat ediyorum buyurur. Öyle mi? Cenab-ı Hakk'ın vaadi bu. Şimdi Allah-u celalın ayetine olan, İnanç ortada. Buna karşılık şeytan da diyor ki, yine Kur'an-ı Kerim'de, اَشْشَيْتَانُ يَعِدُكُمُ fakra وَيَعْنُرُكُمْ بِالْفَحْشَةِ Cenab-ı Hak, hayır, hasenat ve zekatta malınız eksilmeyecek, artacaktır diyor. Şeytan da ne diyor? اَشْشَيْتَانُ يَعِدُكُمُ fakra. Şeytan da fakirlik emrediyor. Diyor ki, eğer verirsem fakir olacaksın diyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın emri ile şeytanın vaadi arasında adam kalıyor, kalıyor. Şimdi durumuna bakın. Mevlaya itimat edip verebilecek mi? Yoksa şeytanın vadinden korkup verirsem azalacak diye vazgeçecek mi? İşte gerçek iman burada ortaya çıkacaktır. Şimdi ben şöyle oluyor, böyle oluyor demiyorum. Herkes etrafındakileri görüyor, öyle mi? Etrafındakileri görüyor. Hatta ben namazı kılıyorum da bir türlü elim vermeye varmıyor diyenleri de duyuyor, öyle değil mi? Bunları da duyuyor, bunları da görüyor. Şimdi aynı zamanda bu insanlar, Hücubüş e elhamdülillah Hakk'a Müslümanız diyor. Hayır, Cenab-ı Hak, bakın devam ediyor. Cenab-ı Hakk'a tevekkül eden, yani... İmanı artıp, kuvvetlenip, bu kuvvetlenmenin neticesinde insanların Cenab-ı Hakk'a imanı artar. Böylece iman ettikten sonra bu insanlar اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ السَّلَاةَ Namazlarını kılarlar çünkü O'na inanmışlardır. Allah'ın emridir diye inanmış ve O'nu kılmaktadır. Müslümanım diyen O'nu yapar. وَمِنْبَى gün يُنْفِقُونَ Mevla'nın verdiği rızıklardan yine Allah'ın emrine uyarak verir. İnanç bunu icap eder. Böyle olunca nedir? Cenab-ı Hak bakın ilan ediyor. اُلٰهِكَ humul الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ İşte gerçek mü'min bunlardır. Öyle mi? Enfal Suresi 3. 4. ayetlere bakınız. Ne diyor Cenab-ı Hak? Evvela Hazreti Allah'ın ayetleri okunduğu, yani bu ayettir, ayettir de bildiği zaman ne yapar insan? İmanı ona karşı artar. Madem ki Rabb'im böyle buyuruyor, bu doğrudur der. Ondan sonra bu itimat Cenab-ı Hakk'a güvenmenin ve tevekkül etmenin sebebidir. Allah'a güvenen ona dayanmaz mı? Elbette ona dayanır. Çünkü güveniyor. Böylece dayanıp güvendiği zaman işte bu iman ne yaptırır insana? اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ salaten Namazı kıldırır. Bu iman insana namazı kıldırır. Elhamdülillah. Bakınız iman bu mertebeye geldiği zaman bu insan namazını kılabilir. O zaman namazını kılamayan adam gerçek manada inanabilmiş adam değildir. İnanıyorum diyen adamdır. O kadar. Evet. Yani bunlar bir nevi. Bizim Müslümanlığımızın ölçüsünü ortaya koyuyor. Yarın ahirette kıymet ifade edecek olan imanı, Müslümanlığı ortaya koyuyor. Ben de sizlere izaha çalışıyorum ki herkes dönsün, kendi durumuna baksın. Benim durumum ne haldedir diye. Öyle mi? Ölçü burada. Kendisini o ölçüye koysun, baksın. Yani ben elhamdülillah müminim diyorsa Cenab-ı Hak'ta böyle inanan ve Hazreti Allah'a güvenen adam ne yapar? Ellezine Ellezîne ne salâfe, namazı kılar. Ha, eğer bir adam namazı kılamıyor ise şu kanaatini samimiyetle ifade edin. O zaman benim Cenab-ı Hak'ka gerçek manada inancım yoktur. Ama ben müminim diyor, ha diyorum. Demek ayrı şeydir. Öyle değil mi? Demek ayrı şeydir. Gerçek manada inanmış olamıyorum diyecek ve burada imanını gerçekleştirmeye ve o imanı gerçek manada iman haline getirmeye gayret etmelidir. Neden ben yapamıyorum diye. İki, İki. yine böyle inanan adam ve وَمِمَّ رَزَقْنَاهُ يُنْفِقُونَ Mevla'nın kendisine rızık olarak verdiklerinde Mevla'nın ver dediğine verebilen zekat verecek. Öyle mi? Yüzde iki buçuğunu kazancının, kazancının yüzde iki buçuğunu zekat verecek. Ne yapacak bu adam? Yüzde iki buçuk deyince e, belki bir yekün tutup azalma. Şuna inanacak ki Rabb'im bunu emrediyor burada azalma olmaz. Rabb'im böyle emrediyor ha. İmanın bu dereceye vardığı zaman namazını kılıp, zekatını verebilecek mertebede olup memre diyor. o emrettikten sonra bunu yapmamak olur mu diye bildikten sonra Cenab-ı Hak ne buyuruyor? ''Hülaike hümül mü'minûne hakka'' İşte hakiki mü'min budur diyor cenab Hak. Öyle mi? İşte benim nazarımda hakiki mü'min budur diyor. Ondan sonra devam ediyor Rabb'ımız. Bu hakiki mümine ben lehüm onlar için hazırladım. Neyi hazırladım? Ne hazırladım? Derecatun ında Rabbim. O güde güvendikleri, inandıkları Hazreti Allah'ın önünde onlara dereceler hazırladım. Dereceler hazırladım. Cennetler hazırladım. Evet. Peki böyle yapanın hiç akası olmaz mı? Olur. Melek değildir. Melek değildir en kuvvetli iman sahibinin bile zaman zaman hataları olur. Öyle mi? Hataları olur. Ama Rabbimiz ne buyuruyor? Böyle iman sahibi hata da işlese ben onlara hem derece o hataları da bana olan samimiyetlerinden dolayı ve malfiret hazırladım diyor. Onlar ne kadar hata etse bana döndükten sonra ben onları affederim diyor Cenab-ı Öyle mi? Mağfiretim var, mağfiret hazırladım. Ayrıca böyle insanlara ve rızk Kerim çok mübarek rızıklar da hazırladım diyor Cenab-ı Hak. Rızıklar da hazırladım. Öyleyse şimdi bu hakikatleri duyduk mu muhterem ünlüler? Efendim bu mevzuda yanlışı olanları da cemiyette görüp ben zaman zaman soruyorum şunlar vardı diyorum evet diyorsunuz öyle değil mi? Yanlış yapanlarda var mı yok mu? Var. Doğru yapanlarda var. Ne yapalım şimdi? Yine Enfan suresinden gelin, gelin. Şu ayeti çelileleri yeniden gözden geçirelim. Cenab-ı Hak bunları izah ediyor, bize öğretiyor. Ondan sonra buyuruyor ki Es-sa'yüzübillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler diyor Cenab-ı Hak. Bakınız, ey iman edenler, ey inandım diyenler değil, ey iman edenler. Evet. Ekivullâhe, hazret Hazreti Allah'a itaat edin. Bakın sizlere beyan etti. Nelere nasıl inanacağımızı öğretti. O zaman Allah'a itaat edin. Ve Rasûlehu, Hazreti Allah'a da, Allah'ın peygamberine de itaat edin. Bu hakikatleri duydunuz artık. Bunları, bunlara ne yapın? İtaat edin. وَلَا ve عَنْهُ وَاَنْتُمْ tesmau. Bunları duyduğumuz halde tamam biz bunları duyduk ama yine bildiğimiz gibi hareket ederiz demeyin diyor Hz. Allah. Öyle mi? Bakın evvela öğretiyor. Ondan sonra işin tembihinde bulunuyor Cenab-ı Hak. Ey iman edenler! Allah'a ve Resul'e itaat edin. Ondan sonra sakın duyduğunuz halde, duyduğunuz halde ne yapmayın? Efendim yine duyduk ama bildiğimizi yaparız demeyin. وَلَا تَكُونُوا كَلَّز۪ينَ غَالُوا Şöyle diyenler gibi olmayın. Ne diyordu onlar? Semina. <Sessizlik> Biz işittik diyorlardı. Semia kelimesi aynı zamanda kabul manasınadır. Semia Arapça'da işitmek manasınadır, aynı zamanda kabul de manasınadır. Semina, şu insanlar gibi olmayın. Galu ne diyorlar? Semina, biz kabul ettik, işittik, kabul ettik diyorlar. Ama vehumla yasmaun, hayır, kabul etmiş ve işitmiş değillerdir. Eğer kabul edip işitmiş olsalar icabını yaparlar. Şu ayet-i göre şu anda şurada ne kadar Müslüman varsa Müslüman varsa söylediklerimin hepsini yapar olmaları icap eder. Öyle mi değil mi muhterem efendiler? Allah'ın ayetlerine bakarsak bakın ne diyor Cenabı Hak? Evvela Müslüman, hakiki bir Müslümanın nasıl olacağını beyan etti. Surenin baş kısmında ne dedi? Sengin Jibillah. İnne münmanın lәzil, ıza zükra Allahu ve züle ülubhum ve ıza tliyet عليهم zade tüm imane ve alla Rabbihim yete Burada Müslümanın nasıl olmasını alınıyor? Allah edildiği zaman, Allah'ın ayetleri hatırlatıldığı zaman kalpleri titrer ve Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar ve onlar Hazreti Allah'a inanır ve güvenirlerdir. Hakiki mümin bunlardır. Ondan sonra geçti burada Rabbimiz, iyi iman edenler, ey iman edenler, Hazreti Allah'a ve onun Peygamberine itaat edin, ondan sonra da duyduğunuz ve dinlediğiniz bu hususlara karşı, biz bunları dinledik ama yine bildiğimiz gibi hareket ederiz demeyin dedi Hz. Allah. Duyduklarınızın icabına göre hareket edin. Bugüne kadar olur, yanlışlarınız vardır, öyle mi? hatalarınız olmuştur, namazda ihmaliniz olmuştur, diğer efendim dinin yasakladıkları hususlarda yanlış ve hatalı hareketleriniz olmuştur. Ama bunları bu şekilde dinledikten sonra artık söz verin Rabbim ayetlerini dinledin öyle mi? Hakikatleri öğrendim. Bundan sonra sana söz veriyor ve bu ayetlerin icabına göre hareket edeceğim değil. Ne dersiniz modern <gülüyor> böyle mi değil? Evet, böyle yapın diyor Cenab-ı Hak. Ondan sonra وَلَا تَكُونُوا Şunlar gibi olmayın. Onlar kim? قَالُوا semina وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Onlar, biz işittik, kabul ediyoruz diyorlar ama hayır, işitmiyorlar ve kabul etmiyorlar diyor Hazreti Ali. İşittik, kabul ediyoruz diyorlar ama işitip kabul etmiyorlar. Yine bildiklerini yapıyorlar. Bunlar gibi olmayın. Nedem inne şerrü davabü indallahi Hazreti Allah'ın önünde en kötü varlık es-summül mükmün lazina aklını erdirip hakikatleri kabul edip onları benimseyemeyen onlara kulak tıkayanlardır buyuruyor yani bu hakikatleri duyup dinleyip ondan sonra sen ne dersen de ben yine bildiğimi yaparım deme yüzünde insanların Allah yanında en kötü duruma düşmesidir diyor. Demek ki gelin bu yani şu, her zaman derim ve konuşmamın başında da söyledim. Bugün İslam aleminin içine düştüğü en büyük tehlike dini emir ve yasaklara karşı hassasiyetlerini kaybetmiş olmalarıdır. Öyle mi? Hassasiyetlerini kaybetmiş olmalarıdır. Ve bugün sade burası değil, gidin Arap alemine, Müslüman dediğimiz bütün alem maalesef böyledir. Maalesef böyledir. Dini hakikatleri anlatıyorsunuz, adamlar dinliyor, ondan sonra yine alışkanlıklarına devam ediyor. Alışkanlıklarına devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Ayet-i Celile'nin ayet Celile ifade ettiği husus Cenab-ı Hakk'ın... Şairine hürmet kalbin takvasındandır buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın Şairine yani onun yer yüzündeki yer yüzündeki Hazreti Allahı hatırlatan alametlere hürmet kalbin takvasındandır. Kur'an-ı Kerim de Hazreti Allah'ın Şairindendir. Kabe, Hazreti Allah'ın Şairindendir. Yani onlar Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde hürmet edilecek alametleridir. Şimdi bu hakikat böyle olduğuna göre, bir adam Kabe'de, Mekke-i Mükerreme'de ortaya çıkıp, ey Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim Allah'ın şairidir, ona hürmet etmekte kalbimizde olan imanın, imanın takvanın icabıdır diye ilan ettiği an, Herkesin Kur'an'ı yukarı kaldırıp ona hürmet etmesi icap eder mi etmez. Mi? Eder. Ama maalesef orada bakıyorsunuz, bakıyorsunuz. Memleketlerinde öyle bir alışkanlığa düşmüşler ki Kur'an'a hürmet etmemiş. Alimiz diyenler de ikaz etmemiş, yerlere koymuşlar. Ne kadar ikaz ederseniz edin Kur'an'ı okuyup ayakkabılarının üzerine bırakanlar var mı yok mu? Neden? kafle, tamamen her yeri kaplamış. O man, yani İslam'ın ruhu bir nevi öldürülmüş, şekli muhafaza edilir. İslam aleminin en büyük içine düştüğü kayıp budur bugün. Onun içindir ki, onun içindir ki, bir gün Ürdün'de bir cemaatle oturup konuşan arkadaşlarımın bana naklettiği bir hatırayı size nakledeyim. Ürdün'de diyor, oturduk, konuşuyoruz. Kur'an'dan bahsediyoruz. Ayetlerden bahsediyoruz. Onun icatlarını yerine getirmek üzere gayretten bahsediyoruz. Böyle belli başlı ailelerden bir kısmı bizi dinledi, dinledi diyor. Ondan sonra şunu söyledi. Para bizde var. Bakın. <gülüyor> Para bizde var. Servet bizde var. Sıhhat bizde var. Efendim Müslümanız demek de var ama şu söylediğiniz ruh var ya işte bu ruh bizde yok. Bize öğreteceksiniz bunu öğrete dediler diyor. Evet servet var, sıhhat var, Müslümanız demek de var ama şu gayret yok, şu ruh yok. Yine herkes bildiğini yapıyor. Elhamdülillah bizim memleketimizde bu ruh uyanmıştır ve uyanıyordu bizim gayretimizle bu ruhu kıvama getirmek, Allah'ın ayetleri denildiği zaman önünde eğilip, boynunu bükecek, yani sahabe-i kiramın uyumlu bugünkü Müslümanlara başlayabildik. Yapılacak en büyük şey hizmet ve bugün Müslümanların elde edebileceği en büyük, büyük kazanç bu şuuru, bu duyguyu elde edebilmektir. Ya Rabbi, Duyduklarımızla, öğrendiklerimizle, rızay şerifine muvafık şekilde amel etme şuurunun nasibini yeser eyle. Ya Rabbi, duyduk ve öğrendiklerimizle rızay şerifine muvafık ameli hem bizlere hem çocuklarımıza, ümmeti Muhammed'in evladına nasibini yeser eyle. İllahi Fatiha. uzun değinme şeytanı radim the